să-n spuni n-aioc când săvii să-m îșoară mărgei n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 mesi yüksekten Kime Sevgili dostlar, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. 94.9 Aşık Radyo'dasınız. Tuna'nın bir yanı şimdi başladı. Ve bugün, geçen hafta anons edemediğim gibi, çünkü o zaman kesin değildi. Ee, çok değerli bir konuğum var. Aslında stüdyoda 4 kişiyiz ama diğer 2 kişinin kim olduğunu söylemeyeyim size. Ee, sevgili Faruk Yılmaz, sevgili Faruk abim yanımda. Ee, hoş geldin Farku abicim Çok teşekkür ediyorum Mamacığım, Bizleri bu sabah demeyeceğim ama Gündüz e, saat 1 oldu sanıyorum e, Aynı. Bu güzel saatlerde Konuk ettiğiniz için ne demek e, Hava da çok ediyorum. güzel Evet havada çok güzel İstanbul'da bugün Farku Ü abi hatırlıyor musun bu kaçıncı Programımız seninle Ben 3 Evet 3 3 3 Aynen 3 İyiydin Hakkı 3'müş Yedi Akkuş değil mi? Bundan sonrası Yiğide girmiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Üçten sonrası Yiğide girmiyor. <gülüyor> evet. Aynen. Şimdi hem yeni albüm yaptın ama asıl epeydir buraya gelmediğin için sen de Türkiye Hazinesi sonsuz. Evet. Ee, hem muhabbet edelim hem de bu duyulmamış kimsenin çok da fazla itibar etmediği Türkiye'leri yine senin anlatımınla, senin sunumunla burada Açık Radyo dinleyicisine sunalım istedim. Çok ee, teşekkür ederim. Valla Sizden... azıcık baştan başlayalım Faruk abi. Ee, tipik bir biyografi istemiyorum senden. Yani bu iş nasıl başladı? Çocuk, çocukken nasıl başladı? Onu yani Hep böyle klasik şeyler anlatırlar ya. Evet. E, i̇şte ben böyle başladım falan filan. Biz de çapa sapını bağlama yapıp başladık <gülüyor> bu işe yani. Öyle diyelim. <gülüyor> Tarlada çapa çapalarken bağlama yapıp böyle başlamıştık yani müzeye. Genelde herkesin e, hayatında böyle şeyler var. Tabii biz de böyle başladık. E, yıllar sonra Muzaffer Baktağil, Göksel Baktağil'in bugün kanunu Göksel Baktağil'in evet. babası Allah rahmet eylesin Ganigan'ı bana hocalık yaptı. Böylece ee, 40'lı olduğu da evet, söylemiş olduk. Yani 40'lı da söylemiş olduk. Tabii aslen Balkan çocuğuyuz. Balkanlardan göçüz. Ee, yani, bir tarafta Tatar. E, e, tatarlık bende yok ama bir tarafımda işte e, Kosovalılık var anne tarafımda. Babam Makedonya, Bulgaristan e, bölgelerinden gelme. Böyle e, çocuklarımız e, Bulgaristan'da, m, Bulgaristan ayağından evli. Kendim Bulgaristanlıyım. Tabii sürekli gidip geldiğim için 27 yıldır, 30 yıldır. Aynen. Böyle yani e, Evropeski diyelim karışık, <gülüyor> Alacalı Şarena. Yani böyle bir şeyiz yani Peki, oluşumdayız. E, okul, okul olarak falan ne okudun abi? Okul hiç okumadım ben abi. <gülüyor> ilkkokulu şey dieceğim İlk okul <gülüyor> <gülüyor> bit Bitirdik tabi okullarımız var ama e, okul e, bizim için e, tabi çok önemliydi ama e, bazı eğitimleri yapamadık yapamadığımızın sebepleri de anne ve babalarımızın e, köylerden e, köylerde oluşuları e, taşla e, dediğimiz o zaman oluş, taşımalı servis yok tabii. Yoktu, Değil mi? falan <gülüyor> ama e, e, tabi müzik eğitimimizi dışarıdan aldık. Halen de eğitimdeyim ben. Kendi kendimi halen eğitiyorum. Bitme 24 zaten, saat müzik. notalar önümde, <gülüyor> bağlama elimizde 24 saat türkülerimize çalışıyoruz. Herkes branşında olsun. Hani herkes kendi işini yapsın diyoruz biz. Tabii ki. Ama Muhammedcim özellikle çok teşekkür ediyorum sana. Ee, bu güzel günde bizleri ağırladın, ağırlıyorsunuz. Ne demek? Ee, Teknik ekibimize ve açık radyo ekibine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Sevgili dinleyicilerimize de en güzel, epicine buradan güzel türkücüklerimizi yollayalım. Sizin gibi ustaları ağırlamak bizim görevimiz zaten. Ben boş bırakmam. Yani bu camiada çok insan var ama buraya e, sayılı insan girmiştir. Çünkü hakikaten hep e, yani o konuya ileride gireriz gene de benim çocukluğumdan beri hep konuştuğumuz şeydir. E, halk müziğinin ve özellikle Ege Rumeli müziğinin kirliliği üzerine. Evet. Biz bu kirlilik içinde de temiz kalmağı e, ahdetmiş insanlarız. Sen de öylesin. Tabii biz türküleri dinlerken e, genel yapılarını da anlıyoruz türkülerin. Ben bir türküyü derlerken A, şurasında oynayayım da burasını değiştireyim gibi düşünmüyoruz. Ama e, türkülerin belli bir kalıpları var, bir ölçüleri var. Ee, tabii ki onların Biz dışında bakıp onları derleyip toparlamak da gerekiyor toparlamak, yani bir türkü bana göre ilk bulunduğu zaman kırık bir çömlek parçası gibidir evet. yani bunu bir araya yapıştırıp getirirseniz bir obje meydana getirirsiniz bir çömlek getirirsiniz bir de bir yaklaşım daha var mesela halk türküleri e, derler ki e, halk nasıl söylüyorsa o doğrudur halk bir, tip, bir türlü söylemiyor ki halk bir sürü türlü söylüyor ya, öyle değil mi? Tabii o konuyla fark ediyor. Ya ben bazen e, şeye benzetiyorum Türkülerimizi. E, havyar var ya, havyar balık havyarı. Artık tükeniyor. Küresel ısınma yüzünden. Yani Türkülerimiz ona benziyor bence. Evet. Nasıl benziyor? Örnek vereceğim. İşte göçler var ya insanlarla Türküler de gidiyor. Aynı e, bir pelikan kuşunu düşünün veya bir Leyle'yi düşünün. Bir göle konuyor. O gölden bacaklarına balık havyarı Yapışıyor, kalkıyor oradan gidiyor öteki göle o, o havyar öteki gölde bacaklarınınla birlikte o göle mayalanıyor. Yani Türküler de böyle yani bir havyar gibidir ee, uçan kuşlarla e, göçlerle işte taşınmıştır ben göçleri tabi günlerle dedelerimizin gelişi gidişleriyle işte böyle göçlerle Türküler ta bu günlere kadar. Ulaşmıştır. Ben şey derim yani Türklerin e, hakikaten karadı vardır, uçarlar ve onların nereye uçacağını, vere nereye uçtuğunu e, şey yap hiçbir tarihçi saptayamaz. Aynen size katılıyorum. Çok doğrudur. E, tarihçilerin de en e, bana göre kendilerine yardımcı olacağı e, şeyler. Türküler, kaynaklar aynı zamanda tabi bir sürü toplumsal yani. olaya değiniyorlar. Evet. E, Şimdi Faruk abicim ne dinledik? Ee, senin bir önceki albümünden Türkler Durumeli albümünden dinledik. Ee, Karakayalardan. Fatma'm Kurtlar oluşur diye. Ya Türkiye'yi dinlerken bir, bir şeye çok üzüldüm ama halk halk türküleri böyle bir şey. Ne yapacaksın? Tabii canım ya? Yani halkımız acıda yaşıyor. Ha neden ee, üzüldüm onu söyleyeyim de. Ee, bir kız için girilir mi hapustamına diyor. Yani. yani Kendimi bir an için bir kadın yerine koydum. Ya bazen sevgiler kör olabiliyor. Aşklar kör olabiliyor. Bu bizim edebiyatımızda var. Halk edebiyatımızda işte Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin birçok şeyler olmuş böyle. Arzu ile Kamber buna benzer çok. işte türküler yani aşklar kör olabiliyor. O da bir hata yapmış. E o da Mabuz Damı'na girmiş işte bir kız için yani türkülere yansımış. Ama bir taraftan da yine halk kültüründe kızlar için, kadınlar için dağlar deniliyor her şey yapılıyor yani o artık kendi iç ilişkisi ama dinlerken böyle bir insan olarak azıcık üzüldüm doğrusu <gülüyor> Şura, şuraya gelelim o zaman e, hemen muhabbeti çok e, fazla evet. şey bizim dedelerimiz aslında e, çok hovardaymış Muhammedciğim evet. yani bir anlamda şunu söyleyeyim hovardalık başka anlama gelmesin benim sözümde e, seven insanlarmış dedelerimiz hep bakar mısınız Rumeli türkülerinde ya savaşlar vardır, çünkü bu bizim Balkanlardaki e, göçlerle, savaşlarla ilgili bile çok büyük sevdalar vardır. Hep e, kadın isimleri vardır, bayan isimleri vardır Sürekli. türkülerde. Neden? Aşık olmuş, yazmış oturmuş saçak dibinde, almış odunu, almış sazını, yazmış. Zümbüle demiş, Şaziye demiş, Fevziye demiş, Hayriye demiş ama demiş yani. Mutlaka bir şeyler çıkarmış, koymuş ortaya. Böyle yani. Dedelerimizin sevecenliği de ortaya. Havardalığı şöyle anlayabiliriz. Belki azıcık daldan dala konmayı anlarız değil mi? Hafiften. Ya işte bir sevgi değiliz. Yani. Evet. O da sevginin bir çeşidi değil. E, yani. tabii, tabii. Peki e, bunu dediğim gibi türkülerde Rumeli albümünden dinledik. Ayletme Beni ile başlıyor. Çok güzel bir sürü türkü var. Zaten o albüm çıktığında seni burada ağırladık. Ayletme, biz, beni tabii o türküyü de bizler getirdik ama Piyasaya bir girdi. Bizim e, bazı konularda ismimizi söyleyen olmuyor. Oluyor. Bazen oluyor. Olmuyor. Ama o önemli değil. Önemli olan türkünün yaygınlaşması. Çok güzel yaygınlaştı türkü. Çok sevildi. Evet, yani, çok sevildi. Herkese söyletiyorum. Da, en son e, şeyde, Tarsus'ta söylettim. Onu söylüyorum size. E, Turgovic de e, türküsüdür. Bulgaristan eski Cuma türküsüdür. Kuzey, kuzey. Yani Türkçesi e, kuzey Batı Bulgaristan diyoruz. Hı -hı. Türkçesi Türkçesi Eski cuma hatta Bulgaristan'dan gelen bir göçmene arkadaşımıza bir hemşerimize sorduğunuz zaman neredesin dedi ben cumalıyım der. Evet. Yani cumalıyım dediği zaman belki eski cumadır olması evet, evet. Bulgarcası da Tırgoviç'tedir. Yani. Tırgoviç'te şarapları meşhur. Her şeyi meşhur Tırgoviç'te de güzel bir şehirdir. Ee, e... Yani orada Türklerin Yüzde elli yaşadığı Türkler Köyler vardır Karışık yani. Karışıktır Ama çok güzel Babayit insanlar çıkar, pehlivanlar çıkar Üretici insanlar çıkar Hatta orijinalinde yüksek Yüksek yüksek işte Tepeler diyoruz yani evet. O tepeler değil de bayırlar Alçak yüksek bayırlarda bile Fadimen bekletme beni diyor hmm. Yani Anladım. orijinalinde de o vardı. Anladım Böyle Şimdi e, o albümü o zaman konuştuk zaten. Gene oradan bir şarkı çaldık ama biz gelelim e, senin yıllardır yaptığın televizyon programlarına ama onun detayına şarkı dinledikten sonra girelim. Bir Türkiye alalım sıkmayalım. Evet. Vatandaşımızın e, Bu Alay Bey türküsünün bir orijinal tarafı var. Ben seçtim bu türküyü. E, Faruk Armin yıllar içinde <gülüyor> televizyonda okuduğu e, kayıtlardan. E, Rumeli'de Genel olarak mutlaka öyle veya böyle bir ritmi vardır türkünün. Ama bu Alay Bey e, serbest okunan bir türkü. İstersen türkünün hikayesini kısaca anlat ondan sonra dinleyelim türkü. Alay Bey zaten şeyin içinde, türkünün içerisinde kendi kendini anlatıyor yani Alay Bey. Alay Bey alayın başı demek, alayların başı demek, insanların güzel başı demek Alay Bey. E, tabii bu türküyü ben babamdan derlediğim için... Bu türkünün aslında bir kalıbı 18'lik. 18'lik ölçülerde bu türküyü okuyabilirsiniz. Ama e, babam serbest okuyordu. Babam serbest okuyordu Allah rahmet eylesin. O serbest okuduğu için e, yani babadan oğula derler ya işte evet, bu evet. geçme bize de serbestlik olarak geçti. Alay Bey'in o bölgede işte Doiran, e, Makedonya bölgelerinde, Selanik bölgelerinde o, o zamanlar biliyorsunuz sınırlar yok hepsi Osmanlı'nın içerisinde tabii. olan topraklar bizim. Yani Avrupa Birliği şu anda yarattığı olay mesela Osmanlı zamanında bütün kaç ülke hep birlikte serbestti. Oradan oraya geçiyordunuz. Tabii. O zamanlar işte Alay Bey orada sevilen, sayılan bir beyefendinin e, halk tarafından kendini sevdirdiği için halk tarafından yakılan e, bir türküdür yani. Övgü içeren. Tabii, çok... övgü içeren. Türküdür. Zurna'da Ahmet Özden var. Ahmet Özden malum. var Zurna'da. Dinleyelim. Bu canlı yayın okumaları bunlar tabii aynen, bizim aynen. televizyonda. Aynen. Aynen. man yüksek dört dine kebap biliyorsunuz. Evet. Ee, hep onunla çalıştın yıllardır zaten. Ahmet evet, 20 yıllık yakındır benim yanımda. Eyvallah. Benim orkestram birçoğu öyle zaten. 20 yıllıktır yani. Ali Hoca zaten Ali Hoca senin Ali öyle Bir numaralı adamın. Buradan selam yolluyoruz. Bekir hepine. Sakarya e, Türkiye'nin en büyük değerlerinden bir tanesi. Akordiyonda Yani böyle İlhan var kardeşim klavyede bugün çok değerli. Böyle devam ediyoruz yani yaşamımıza. Şimdi Farka Abiciğim bu e, kendi kendini yetiştirme süreci e, hangi zamanlarda hangi yıllarda böyle bu ilk kaseti ortaya çıkardı önce kaset olarak çıktı biliyorsun e, ilk albümüm ilk, ilk albümüm aslında e, 85 87 yıllarında Kız isminde bir albüm çıkardım ben orada o bizde evet. yok bak o Onun bir tek kalıbı bende var. Orada da çok ilginç, güzel türküler vardı. O albümde. Ee, hatta o zamanların yani şimdi isim vermek istemiyorum. Bugünün ünlü sanatçıları o zaman okulda okuyorlardı. Vokalistik Hı. yaptılar bize. Ee, mesela o Göçmen Kızı diye bir türkümüz var. Evet. Göçmen Kızı bende Roman kızı olarak ilk kayıtlarım da vardır mesela ama evet. Türkiye'de göçmen kızı olarak geldi. Aynı meledimi. Aynı Ezgi fakat yedi sekizli de var bu versiyonu. Üç dörtlü de var. Üç dörtlü de var. Biz onu biliriz daha çok. Üç yani, dörtlüğünü biliriz. Ama ben bunu o bölgede Sinistra, Dobruja bölgelerinde Roman kızı olarak geçiyor tabi. Tuna boyunda boyu da oralardan evet, geçtiği tabii. için biraz daha çok inancım var o Türkiye. O bölgenin insanı da çok söylüyor. Tabii yani konumuz türküler gene yani ne desem versiyonları da olabiliyor. Versiyon olan türkü türküdür dedik ya az önce de konuştuğumuzda gene birlikte sizinle. İyi ki versiyonları var diyoruz bu türkülerimizin. Peki bu albüm yayınlanmadı mı yani bu ilk albüm? O albüm bayağı yayınlandı. Daha sonra onun e, kalıpları kaybedildi Un Kapanı'nda. Hmm. Benim e, firmamın e, durumu e, şey olunca kayıp olunca albümün kayıpları. E, benim elimde bir CD olarak var yani. O kızmış Şeref. Orada çok güzel türküler var. E, hatta Göksel Baktagir yaptı o, o albümü. He, Göksel Göksel değilken daha. Tabii, Tabii Göksel değilken aranjörlüğünü <gülüyor> o yaptı. Yaylılar, mahalleler hatta şu anda e, mesela çok, iyi, çok ünlü müzisyenler çaldı orada. E, Göksel'in arkadaşları. Bugün Suat Yıldırım akşam şefasını yönetiyor. Evet, evet. Suat bile orada. Keman e, görevi yaptı yani. Bugün Suat hocamız. Orada Oradan tanışınız. Sonra Pilorda. da bu şey mi geldi? Ee, Daha sonra e, şey Englander geldi. Falan. No. Yok. Enginan şişesi kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı evet, geldi. Evet. Rahmetli Sezai Çetin abiden derlediğimiz türkü. O da çok sevildi. Onunla birlikte Kavacı Sezai değil herhalde. Yok Sezai, Sezai e, Çetin abimiz vardı. 40'lar elinde Çeşmeköy'ünde Allah rahmet eylesin. 2-3 yıl oldu öleli. İyi bir neyzendi, aynı zamanda iyi bir oudiydi, iyi bir notistdi. E, Türk birçok Türkülerimizin kaynağıdır zaten. O zaman için yani notist olmak hele çok Ya müthiş bir, bir adamdı, açık. çok harika bir insandı. Yani çok türküler vardır aldım ondan hala yavaş yavaş yenide çıkardığım türküler vardır. O kendi. türkün biliyorsun benim kariyerimde de çok önemlidir çok söyler çok sevilir. 40'tan de, üzeri değil mi? Tabi tabi. Evet. Sayende öğrendik ve icra etmeye çalıştık yıllar boyu. Teşekkür ediyorum sağ ol Allah rahmetle sinsin Ondan abi. önce bir albüm daha da mı vardı? Ondan önce işte Kızım Şeref var sonra bu geldi. Daha sonra Güldaniyem geldi aralıklı. Doğru. E tabi bu bir güç meselesi albüm yapmak. E, bir maddi kaynak tabii, tabii, tabii. güç meselesi. Bir de sağlam kişiler bulmak arkanızda. O çok önemliydi. Ee, sonra bir albüm daha geldi. Türkülerde Rumeli. Türk Türkülerde Rumeli ismini verdik hepsine zaten bunların. Rumeli ve Balkan Türkleri. Çünkü başka albümlerin isimleri ben koymam. Tek genel ana isim. Türkülerde Rumeli derim. 6. Ayırırım. 5. İşte Yüldaniyem derim. Veyahut da işte evet. Ayletme Beni deriz. Evet, Falan evet. filan. Böyle evet. isimler koyarız yani. Peki. Bir türkü daha dinleyelim. Ee, bu yine senin canlı olarak seslendirdiğim bir türkü. Kırcali Balkanına. Karmidayamadı. Ee, şey söylemek istiyor musun? ile ilgili. Senin Türküyle ilgili e, söylemek istiyorum çünkü e, yine asret var, yine sevgilisine e, bir yalvarış var. Yani adam gidiyor. Kırca, kırca bu türküyü e, bir gün konsere gittik. E, Boruğna kasabasına, Rodop dağlarındadır Boruğu. E, Kara bulaktır türkü şeyin e, Türkçe ismi. Tam Kırcıalın arka tarafına kalır, Sımolanı da 20 kilometre yakındır. Rodop'ta tabii. Rodopların i̇şte. tam göbeğindedir. Orada. İşte bir akşam bir Mustafa abimiz sanıyorum öyle yazıyor kaynak kişi. Ondan aldık. Notalandırdık. Okuduk sonra sözler de çok güzel. Kırıcaylı Balkanı'na kar mı da yağmadı diyor. Mektupla yazacaktım ama diyor. Kalemim de kalmadı diyor. A Ağlama Anifem diyor. Yani biz ağlamaya sevgili izleyicilerimi de bilgilendireyim buradan. Aileme deriz. Tabii, yani Rumeli'de tabii. ağlamaktır bu. Aileme Anifem aileme diyor. Ben yine dönecim diyor. Dönecim de diyor, Nazlı da Anifemi yine ben yine saracım diyor. Yani böyle bir yalvarış var, yakarış var türküde. Dinleyelim da hani pemi ben yine sana ...az bilinen türkülerden biri bu da. Evet, çok yeni derlediğimiz türküler bunlar zaten. Ee, şeye piyasa dediğimiz yani e, bu ortama daha girmediler. Yani kendi canlı yayınlarımda okuyorum ben bunları kayıt altına al, almam için. En doğrusunu yapıyorsun. Ee, biraz hafif şeye benzettim ee, Biliyorsun da sen onu. Irmakta kenarında. Evet, yani ben de sonradan fark ettim. Ama ezgiler benzeyebilir. Işte, tabii değil mi? tabii Ve canım tabii. olabilir. Sözler bambaşka. Evet, sözler, sözler bambaşka. Alakası yok. Evet, yani albümler böyle girip geldi. Televizyon macerası. Televizyon ya Azlık girelim istersen. Çok az girelim. Televizyon işte o aralar Rumeli TV'ler açılmıştı. 10 yıl 11 yıl önce Rumeli TV açıldı. Bir gün Eskişehir'de bir konserdeyim ben. Ee, işte Naci Düzel hocamız da yanımızdaydı. var prova yapıyorduk. O zamanlar Kemal Paşa'yı e, derlemiştik. Yeni çıkarmıştık. Evet, evet. Yaşa Kemal Paşa evet. binlerce yaşa diye. O türkünün provasını yapıyorduk. O arada bir baktım bir kameramanla birisi girdi içeri. Böyle başladılar. ilgilerini çekti. Prova çekmeye başladılar. Ben dedim ki siz kimsiniz? Neye çekiyorsunuz bu provayı falan dedim. Adam kartını uzattı bana ...Rumeli TV'yiz biz dedi. Ha sen duymamışsın belki. Tabii duymadım. Ne ha. olursanız olun dedim yani. <gülüyor> bir, izin ee, ama bir izin alın dedim ben de bizden dedim. yani ben Televizyonda o zamanlar çok ihtiyacım da yok yani. Biz türküleri biz okuyoruz. Oraya kadar geldiysek bir yerler duymuş bizi dedik falan. Daha sonra baktım Atilla Bey bugünkü evet, bizim evet. tek Rumeli'nin sahibi. Uzattık kartını neyse orada tanışmış olduk. Ee, aradan zaman geçti, hatta eşim espriyle derdi bana, ya gitsene derdi, bak herkes gidiyor Rumeli TV'ye, bak şarkıları çalınıyor falan. Ben dedim ki eşime, hanım dedim ben e, öyle yerlere çok gitmem dedim ama bir gün gelir giderim dedim. Gittiğim zaman ben orada kalıcı olurum dedim, Elmalarla armutlar ayrılır dedim. Ve e, o gün bugün eşim hep bunu söyler. Hakikaten der bir kelime söyledim Bağder. <gülüyor> sonra, sonra da patron aradı Atilla Bey. fark gel bakalım dedi. Gittik projemiz. ilk canlı yayınını yapan benimdir Rumeli TV'de. İlk ekrana canlı açan. Daha sonra da Rumeli TV'nin içinden tek Rumeli televizyonu doğdu. Evet oraya taşındı. Bizim patronumuz onun ikisinin de sahibiydi tabii. Şu anda da hatta hisseleri var birbirlerinde. Onu bilmiyordum. Öyle bir durumları var. Evet. Ve... Ee, o gün bugün 10 yıldır ben e, kanalımda Tekrımli Televizyon'da program yapıyorum. İşte bitmeyen bir Türk halk müziği programımız var. Her çarşamba saat 21'de canlı canlı yayına giriyor. Merak Türkiye'den, eden de Rumeli merak eden ee, yani e, açsın izleyebilir. E, bir de YouTube'da bütün programları koymuşsun galiba hemen hemen. Youtube'da da bütün programlarımız şey yani mümkün bulabiliyoruz. Kendin mi yüklüyorsun başkalarımı yüklüyor. Televizyon var. programcılarımız yüklüyor ama şimdiden sonra kendi programlarımı kendi sayfalarıma yükleyeceğim herhalde. Evet. Ee, bir türkü daha senin derlediğin yine su koydum. Evet su tasına koydum yar odasına yarım yirmiş yarım tütün içiyor söyleyin babasına diyor yani sigara içmesin diyor. babasına söyleyin diyor. Valla böyle bir türkü. Ee, Mithat Baykam, Baykam abimizden derlemiştik bunu. 40-50'den. Üskübü Dereli kendisi. Sağ olsun. Güzel, keyifli bir türkü. Yine Ahmet Özden'in zurnası konuşuyor tabii. Evet. Canlı yayın dinliyoruz. Canlı yayın evet. Ördekler yeşil başlı Ördekler yeşil başlı Benim sevdiğim yarım Al yanak kalem kaşlı Al yanak kalem kaşlı elle Evet bu da yeni bir derlemeydi Canlı canlı devam ettik programı hep. Ee, senin canlı kayıtlarından çaldık. Diyorum ki e, zamanı güzel kullanalım. E, bu yeni yayınladığın albümden iki tane parça seçtik. İkisi de e, bir tanesi zaten benim hiç duymadığım, daha önce hiç duymadığım bir türkü. Zeyniyem. Evet. Yeni i̇lginç geldi o. Yeni geldi. ilginç bir isim. Zeynep'ten geliyor tabii. Zeynep'ten gelme tabii. Şeyi, kökleri Zeynep'ten gelme. Ama çok değişik bir türkü, ilginç bir türkü, sonra Bulgaristan'da bir gün program çekiyorum ben, Lülakova köyüydü sanıyorum, İdrisler Türkçesi. Orada böyle röportaj yaparken kadına isminiz ne dedim, Zeyniyem dedi. Aa dedim sizin türkünüz var çok güzel dedim, ona, ona sonra okuduk o türküyü orada derledik. Hüseyin ileriden derledik. Şu anda Gebze'de oturuyor sevgili abim. Kendisi Bulgaristan Kırcali'nin köylerinden. Selamlar olsun. İki Türkiye dinleyelim. Ürün. Ondan sonra da herhalde çok az zamanımız kalacak. Duruma göre bakalım. Altyazı M.K. Karanfil gibi Nasıl oldu da yavrum Ayrıldım senden Burnumda kokarsın Karanfil gibi Yavrumdan ayrıldım Nereye gideyim Hasretin yolu uzak Nasıl döneyim Yavrumdan ayrıldım Nereye gideyim kasretin yolu uzak nasıl gönül Resmine bakarken ah ederim ben ismini andıkça vah ederim ben resmine bakarken ah ederim ben ismini andıkça vah ederim ben yavrumdan ayrıldım nereye gideyim Hasretin yolu uzak, nasıl döneyim? Yavrumdan ayrıldım, nereye gideyim? Hasretin yolu uzak, nasıl döneyim? Evet, bu, bu türküyü e, son albümün adını bu türküden almışsın. Evet, nasıl oldu? Ee, biraz mı? daha modernize bir çalışma olmuş. Evet, yani insanların sevdiği bir türkü olduğu için o Balkanlar'da öyle biz de okuyalım dedik. Yani. Bizim dilimizden de, tadımızdan da dinlesinler. Şimdi abicim her zaman olduğu gibi e, üçüncü kez de zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. E, Muhabbetin bitmez. İki saat çıkarmak lazım. Evet, işte. Baba. Ömer abiyle konuşacağım. Bundan sonraki ilk yayınımızda. <gülüyor> Ömer abiye selamlar olsun. Selamlar olsun Ömer abime. Şimdi zamanımız kalmadı. Ee, kısa zamanda yeniden buluşuruz diye umuyorum Faruk abiciğim. Yeni albümü sabırsızlıktan bekliyoruz. Veya e, yine yeni duyulmamış türküler birikirse... Albüm çıkmasına da gerek yok. Evet. Dijital anlamda da paylaşabiliriz. Ortamda. Aynen. aynen. Ama aynen. burada e, bize selam göndermişler. Beyza Üntün'e sevgili başkosunuz. Beyza Hanım bir tanedir. E, o, selam göndermiş. Sağ olsun. Bir tanedir. Yusuf İlyas Kırcali'den selamlar demiş. Kırcali'den. E, Çetin Boz'u yayınlar selam abi demiş. İbrahim Erdem kolay gelsin selamlar demiş her ikinize de. Burada biz de selam söylüyoruz. Son türkü'ye armağan edelim mi onlara? Edelim. Böylece açık radyo interaktif bir ...yayıncılık yapmış olduk şimdi. Öyle mi? Ee, Kara Yusuf'u dinleyelim. Senin e, klasik parçan. Evet. Burada da ilk çaldığımızda çok beğenilmişti. Bu da canlı versiyon. Yine Ahmet Özden'in döktürdüğü... ...Kabazurnası ile beraber. Ee, yine hoşçakal deriz. Türkü devam ederken. Teşekkür ediyoruz bütün izleyicilerimize. Hoşçakal diyelim. Sevgili dostlar bugün sevgili Faruk abim Faruk Yılmaz yanımdaydı. Program boyunca o e, tatlı diliyle bize güzel, keyifli muhabbetler sundu. Tekrar tekrar teşekkür ederim Faruk abiciğim geldiğin için. Ben de teşekkür ediyorum sağ olasınız. Bir daha sefere tekrar buluşacağız. E, her zaman olduğu gibi anımsatayım. Program sonrasındaki 15 dakika telefonun başında olacağım. 0212-343-4040 0212, 343 4040, 0212. 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. Bütün sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca hem bu programı hem de bundan önceki programları e, tunalinberi.ynoktopluspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta e, başka bir konum var. Bu defa 20. yüzyıl başında e, Yunanistan'da. Yapılmış Akordiyon kayıtlarının en büyük ustası Andonis Amiralis ya da Papacis ismiyle bildiğimiz önemli bir akordiyon ustası üzerine sevgili kardeşim Aydın Çıraçıoğlu'yla program yapmaya başlayacağız. İki hafta üst üste bu akordiyoncu Papacisi anlatacağız sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın. Nsamăi șoară marjei, n-să spun